Evet, Nebe e suresi. Sure Meariç suresinden sonra inmiştir. İlk Mekki surelerden olup 40 ayettir. Nebe haber demektir. Kıyamet haberlerine ihtiva ettiği için sureye bu ad verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim. Birbirlerine neyi soruyorlar? İnanıp inanmamakta ayrılar düştükleri büyük haberini. Hayır, anlayacaklar. Yine hayır, onlar anlayacaklar. Biz yeryüzünü bir döşek, dağlara da bir kazık yapmadık mı? Sizi çifter çifter yarattık. Uykunuzu bir dinlenme kıldık. Geceyi bir örtü yaptık. Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı yaptık. Üstünüzde yedi kat sağlam göğü bina ettik. Orada alev alev yanan bir kandil yarattık. Size tohumlar, bitkiler, ağaçları sarmaş dolaş olmuş bağlar ve bahçeler yetiştirmek için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 Azgınlar orada çağlar boyu kalırlar. Orada bir serinlik ya da hususuzluk gideren bir içecek tatmazlar. Ancak dünyada yaptıklarına uygun karşılık olarak kaynar suyu irin tadarlar. Çünkü onlar hesap gününü, geleceğini ummazlardı. Bizim ayetlerimizi yalanladıkça yalanlamışlardı. Bizse her şeyi bir kitapta sayıp yazmışızdır. Tadın, bundan sonra yalnızca azabınızı kalacaksınız.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 İnsanlar ona karşı konuşmaya yetkili değillerdir. Ruh yani Cibril ve melekler saf saf olup durduğu gün Rahman'ın izin verdiğinden başkaları konuşamazlar. Konuşan da doğruyu söyler. İşte o kesin olarak gelecek gündür. O halde dileyen Rabbine varan bir yol tutsun. Biz yakın bir azap ile sizi uyardık. O gün kişi önceden yaptıklarına bakacak ve inkarcı kişi keşke... Toprak olsaydım diyecektir. Evet. Elhamdülillah. رحمت و برکت. ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ ﷲ Ben bu akşam müsaadenizi son olarak nazihat suresini okuyup sonrasında sizden müsaade rica edeceğim.